Altın Oluk Yayınları Sunar Altın Silsile Osman Nuri Topbaş Zikir Zikrin Hakikati Ve Kemali zikir anında zikredilenden başka her şeyi unutabilmektir. Hak yolunun yolcusuna gereken de, en büyük gaye olan zikri hakikiye ulaşmaktır. Hasenatın en güzeli, taatlerin en faziletlisi, Allah hakkında ilim sahibi olmak, onun tevhidinin yolunu bilmek, ve nefsin hevasına muhalefet etmektir. Kul zikrullahla günahlardan arınır. Tezkiye-i nefse de ancak zikrullah ile nail olabilir. tasfiye kalbinde yegane medarı zikrullah'a çokça devam etmektir. Zikrullah ile kul Allah'a ibadete kuvvet kazanır şeytanın hile ve tuzaklarından kurtulur. Akıllı insan Allah'ı çok çok zikretmelidir. Zira zikir iç dünyanın temizlenmesine sebep olduğu gibi kalbin cilalanmasını da sağlar. Hakiki hayat sahibi ancak kalbi diri olan kimsedir. Çünkü kalp beytullah'tır. Orada Allah muhabbeti ve zikri yoksa o kalp ölüdür. Hakim ettirmizi rahmetullahi leh der ki, Zikrullah kalbi diri tutar ve yumuşatır. Kalp zikirden uzaklaşınca nefsin harareti altında kalır. Şehvet ateşleriyle kurur katılaşır. Diğer uzuvları ibadet edemez hale getirir, kas katı yapar. Eğer bu halinde devam ederse, kuru bir ağaç gibi, taş gibi kesilip, ateşte yanmaktan başka bir işe yaramaz. Bu duruma düşmekten Allah'a sığınırız. Evliya Evliyaullah yağmur gibidir. Maddi yağmur olmadan beşeri hayatın bekası mümkün olamayacağı gibi manevi yağmur olmadan da mükevvenatın bekası mümkün değildir. Her yağmurun zamanına göre faydası olduğu gibi evliyaullah'ın da zamanına göre faydaları vardır. Her birinin Cenabı Hak katında ayrı bir mevkiyi vardır. Bu sebeple Önceki zamanlarda geçen Evliyaullah'la sonradan gelenleri mukayese etmemelidir. Mesela birkaç asır evvel irtihal eden Evliyaullah'ı bu zamanda insanların ekseriyeti kabul ederler. Bunun sebebi şudur. Vefat eden Evliyaullah'ın şu anda irşat vazifesi yoktur. Bu sebeple şeytan onların tasdik edilmesine mani olmaz. Ancak şeytan, İnsanları hayatta bulunan, irşada memur kamil velilere yaklaştırmamak için büyük gayretler sarf eder. Onları inkar ettirmeye çalışır. Çünkü şeytan, müminlerin selametini hiç arzu etmez. İslam Kardeşliği İslami esaslara uygun olarak birbirlerine acımak, birbirlerini sevmek, birbirleriyle yardımlaşmak, İslamiyet'in haklarını korumak ve din-i Muhammedi'yi şerefli makamına ulaştırmak bütün Müslümanların üzerine vaciptir. Bu bakımdan bütün müminler tek kişi, tek vücut gibidirler. Müslümanlar kendi aralarında Allah Teala'nın emrettiği şekilde birleşmiyor ve Allah'ın kitabının, Resulullah'ın sünnetinin haricinde bir yol takip ediyorlarsa, Allah muhafaza buyursun, zilletin çukuruna yuvarlanmışlar demektir. Ancak kalpler tevhidin hakikatinde birleştiği zaman nusret ve selamete ulaşılır, dilekler kemaliyle tahkuk eder. İnfak, kul elindeki malın en güzelini Allah'a verdiği gibi, Allah da ona kendi nezdindeki nimetlerin en güzelini verecektir. Nitekim Cenab-ı Hak şöyle buyurur, İyiliğin mükafatı ancak iyilikten başka bir şey midir ki? Er-Rahman 60 İnfak, insanların derecelerine göre farklı farklıdır. Avamın infakı yalnızca malını vermektir ki, mükafatı cennettir. Havasın infakı malını infak etmekle beraber, nefsini teskiye ve kalbini tasfiye etmektir ki, ecri kıyamet gününde, cemalullahın müşahede nimetine nailiyettir. Bu sebeple mü'mine yakışan, malını infak ederken nefsini de temizlemek ve kalbini, Allah'a tahsis etmektir. Kalbinde mal ve dünya sevgisi bulunan bir mümin imanın zevkine ve kemaline eremez. Cimrilikten sakınmak ve elinde bulunan mal nispetinde cömert olmaya çalışmak da müminliğin şiarındandır. Sa'il yani muhtaç Cenab-ı Hakk'ın bir hediyesidir. Sa'ili boş çevirmek Cenab Hakk'ın hediyesine ihtiyacım yok demektir. Verecek bir şeyiniz yoksa onu tatlı bir sözle gönderiniz. Hususiyle akşam namazından sonra gelen saillere dikkat etmek lazımdır. Vakit. Vakit sermayesini en mühim ameli salihlere harcamak lazımdır. Dedikodu insanın gafletini artırmaktan başka bir işe yaramaz. Herkese karşı hüsnü zan besleyen temiz bir kalbe sahip olmak için gayret sarf edin. İlahi azameti tefekkür edip sizi ilgilendirmeyen şeylerden tamamıyla yüz çevirin. Bütün himmetinizi Cenabı Hakk'ın rızasını kazanmaya sarf edin. Nefsin hazlarına takılıp kalmayın. Vakitleri boş geçirmekten şiddetle sakının. Ehli uyalinize şefkatle muamele edin. Ahireti kazanma ihtiyacı dünyadaki çalışmalarınızdan çok daha ötede olsun. Dünya nimetlerine aldanmanın neticesi Cennet nimetlerinden mahrumiyet ve nedametten başka bir şey değildir. Başıboş kalmayın. Takvaya mani olan boş şeylerle meşgul olmayın. Daima Cenab-ı Hakk'a iltica ve tezarru edin. Üzerinizde hakkı olan insanlarla ancak zaruret miktarı beraber olun. Böylece hatır ve gönüllerini almış olursunuz emri bil maruf ve nehyanil münkeri ihmal etmeyin. Bütün hane halkını namaza, salih insan olmaya ve İslami esasları tatbik etmeye teşvik edin. Zira emriniz altındaki bu insanlardan mesulsünüz. Kıyamet günü hesaba çekileceksiniz. Okulun faydası olmayan lüzumsuz şeylerle meşgul olmasıdır. Akıllı kimdir? Akıllı, her haline dikkat edip, içinde bulunduğu zamanı değerlendirmeye gayret eden ve tuğli emeli yani dünyada ebedi kalacakmış gibi lüzumsuz arzular peşinde koşmayı terk eden kişidir. Akıllı olan dünya nimetlerine aldanmaz. Allah'tan başka bir şeyle sevinmez Zira Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur. Fani ve zevale mahkum bir şeyle sevinmek, akıl ve irfan kârı değildir. Akıl sahibi kişiler, dünya oyuncaklarından yani nefsin arzu ve heveslerinden vazgeçmelidir. Çünkü dünya oyun ve oyuncaktan ibarettir, kandırıcıdır. Fitneleri ve afetleri çoktur. Heva kuyusuna düşmemek için nefsin arzularını terk etmekten başka çare yoktur. Hevayı def etmenin çaresi de masivaya meyli terk edip hakka yönelmek ve zikrullaha devam etmektir. Dünya Muhabbeti Ahireti unutturan dünya muhabbeti, her günahın başı, büyük günahların en büyüğüdür. Nitekim her türlü günahın, dünyaya beslenen aşırı muhabbet sebebiyle işlendiği görülmektedir. Akıllı olana yakışan, dünyanın çel uğraşarak kendini yormamaktır. Zira rızık taksim edilmiştir. Hiç kimse kendisine ayrılan rızıktan fazlasına ulaşamayacaktır. Dua İlaçların en faydalısı duadır. Dua belanın gelmesini önler. Gelen belayı da hafifletir. Dua müminin silahıdır. Ancak huzuru kalple Cenabı Hakk'ın azametini tefekkür ederek ve duaların kabul edileceği vakitlerde yapılmalıdır. Mesela gecenin son üçte birinde kıbleye karşı boyun eğerek gönül kırıklığı ile tazarru ve niyazla ve paklikle Cenabı Hakk'a hamd sena ve Resulüne salatü selam etmeli ve evvela tövbe ve istiğfar edip bir miktar sadaka vermiş olmalı ve duasında da kesin kararlı ve ısrarcı olmalıdır. Bazıları filan duayı şu kadar okursanız şu muradınız hasıl olur gibi ifadeler kullanırlar. Kalp temiz olmadıktan sonra duayı çok okumak fayda vermez. Mesela dünya üzerinde pek çok su mevcuttur. Menbaa birdir, lakin kimisi gayet güzel ve tatlıdır, kimisi ise bataklıkta olup içilmez ve faydası olmaz. Öyle ise her halükarda menbaın temiz olması lazımdır. Menbaa ne kadar temiz olursa suyun kıymeti o nüspette artar. İşte aynen bunun gibi manevi bir menbaa olan kalbin de temiz olması lazımdır. Evlat Terbiyesi Müslüman anne baba, Cenab-ı Hakk'ın kendilerine İslam fıtratı üzere bahşettiği evladına, dini terbiye vermek ve akidesini talim ve telkin etmekle mükelleftir. Aksi takdirde mesuldür. Faiz Faizde ısrar eden kimsenin her ne kadar malı çok olsa da, akıbeti fakirliğe ve malının bereketi zevale maruz olur. O kimse halk arasında kötü, itimada ve itibara layık olmayan fasık biri diye tanınır ve kalbi iyice katılaşır. Haset Haset nefsin kötü ahlakındandır. Tevhid yani la ilahe illallah demeye ve zikirlere çok devam etmek suretiyle bunların izalesine çalışmak lazımdır. Haset edersen hasetin düşmanına değil sana zarar verir. Azık Azığınızı alın. Azıkların en hayırlısı takvadır. El-Bakara 197 Yani ahiret azığınızın çirkin şeylerden sakınmak şeklinde olduğunu biliniz. Zira azıkların en hayırlısı Allah'tan korkmaktır. Yoksa yiyeceklerden elde edilen azık değildir. Sözün özü şudur ki, İnsanoğlunun iki yolculuğu vardır. Birisi dünyadaki yolculuğu, diğeri de dünyadan yolculuğu. Dünyadaki yolculuğunda mutlaka azık lazımdır ki, o da yiyecek şeylerdir. Dünyadan yolculuğunda da mutlaka azık lazımdır. Bu da Allah'ı tanımak, sevmek, ondan başkasına gönül vermemek, Devamlı O'na taatle meşgul olmak, O'na muhalefetten sakınmak ve yasaklarından kaçınmaktır. İşte bu azık, dünyadaki yolcunun azığından daha hayırlıdır. Zira dünya azığı, yalnız bedenin ihtiyacını görür. Ahiret azığı ise ebedi azaptan kurtarır. Dünya azığı fanidir, Ahiret azığı ise baki ve halis lezzetlere ulaştırır. Azalar. Allah Teala her bir azayı ne için yarattıysa, o yolda kullanılmasını irade etmektedir. Kalbin yaratılış sebebi, marifet ve tevhidle meşgul olmaktır. Lisanın vazifesi, şehadet ve tilavetle meşgul olmak, insanların ayıplarını araştırmamak ve insanlara yumuşak ve gönül alıcı bir üslupla hitap etmektir. Her bir azayı, yaratılış maksadına göre kullanma hususunda Cenab-ı Hakk'a verdiği sözü tutmayan kişi, onun gazabına uğrar. Medineye Münevvere'ye hicret ve son günleri. Sami Efendi Hazretleri hayatı boyunca devamlı Kur'an-ı Kerim ve Sünnet-i Seniyye'nin izlerini takip etmişti. Bu hassasiyetin bir tezahürü olarak da son günlerini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Nurlu beldesinde, onun manevi huzurunda geçirdi. Üstad Hazretlerinin son günlerini evladı manevisi ve Hayrul Halefi Musa Efendi Rahmetullahi Aleyh şöyle anlatır: 1976 yılının sonbaharıydı. Muhterem Üstad Hazretlerinin Erenköy devlethanelerine giderek hem ziyaret etmek hem de zamanın gönlümüze bıraktığı keder ve sıkıntıları onun feyizli nazar ve sohbetleri sayesinde izale ederek huzura kavuşmak arzusu duymuştum. Güler yüzde huzurlarına kabul buyurmuşlardı. Hiç ziyaretçi yoktu. Münferit olarak bazı nasihatlerini mütakip, kapalı olan odanın kapısına bakarak, kapıya bakmak mahrem işaretiydi. Medine-i Münevvere'ye hicret göründü. Bir daha dönmemek şartıyla. Yalnız aramızda kalsın, kimse duymasın buyurdular. Aradan altı ay kadar bir vakit geçmişti. Aynı arzularını muhtereme validemize ve hane halkına tekrarlamışlardı. Hicret için bir taraftan aile fertlerini ikna etmişler, bir taraftan da tahakkukı için Allah-u Zülcelal ve Kemal hazretlerine dua ve niyazda bulunmuşlar ve çıkış muamelelerinin takibi için de lüzumlu yerlere müracaatta bulunmuşlardı. Bu hicret haberini duyan İstanbul ve Anadolu'daki sevenleri için için üzülüyorlar, yanıp yakalıyorlardı. Ama elden ne gelir, ne yapsınlar? Karar kat'iydi. Kader çerçevesi böyle çizilmişti. Ayrılık muhabbet ehli için dayanılmaz tahammül edilmez bir haldir. Haklıydılar. Asırların yetiştirdiği bu gönül sultanından ayrı, uzak kaldıkları müddetçe onurlu o güzel, melahatli yüzünü temaşa edemeyecek ve dertlere derman olan o lahuti ulvi manevi sohbetlerinde bulunamayacaklardı. Ancak Allah dostlarının sık sık tekrarladıkları Yemen'deki yanımda, yanımdaki Yemen'de sözüyle müteselli olabiliyorlardı. Allah Teala ve Tekaddes Hazretlerinin nusretiyle arzuları semere vermiş, bir buçuk sene sonra Medine-i Münevvere'ye, Belde-i Tayyibe'ye bütün aile efradi ile vasıl olmuşlardı. Elhamdülillah, muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh, arzuları tahakkuk etmiş olduğu cihetle, çok mesut ve mesrurdular. 10-15 gün kadar bir istirahatten sonra az sayıda olmak şartıyla ziyaretçi kabul ediyorlardı. Ve sohbetleri arasında bu mukaddes beldeyi Tayyibe'ye gayet edepli, tazimkar olmak icap ettiğine işaretle, şair Urfalı Nabi'nin meşhur, sakın terke edepten, ''Kû'yi mahbûb-u bu.'' Natin'i irticalen sonuna kadar okuyorlardı. Böylece seneler birbirini takip ediyor. Muhterem Üstad Rahmetullahi Aleyh, tam bir inzivaya varıp, vakitlerini devamlı dua, zikir, murakabe ve istiğfarla geçiriyorlardı. Rahatsızlıkları da günden güne artıyordu tıbbi müdahale ve ihtimamlar semere vermiyor, zaten pek nazik ve nahif olan bedenleri adeta eriyordu. Tansiyonları sık sık yükseliyordu. Bu ağrı ve ızdıraplara rağmen bir defa olsun, vücudumda şöyle bir rahatsızlığım var, başım ağrıyor gibi en ufak bir şikayette bulunmuyorlardı. Hatta Gözlerindeki zafiyet ziyadeleşmiş, göremez hale gelmişlerdi. Bu halini sezen bir yakını tarafından hazık bir doktor celbedilerek ameliyat edilmiş ve görmeye başlamışlardı. Bu gâile ve rahatsızlıklarında bile daimi olarak dua ve istiğfar'a devam etmişlerdi. Sevenleri 25 sene kadar evvel Eyüp Sultan Hazretlerinin kabristanında kendileri için bir mezar yeri temin etmişlerdi. Bundan pek memnun olmayan muhterem Üstad Hazretleri, bizim reyimizi sorarsanız, gönlümüz Cennetül ül bakıyı ister buyurmuşlardı. Allah Teala ve Kaddes Hazretlerinin bu has, lekesiz kulu son günlerini yaşıyordu. Şairin, Fakhru'l-Urefa, Bedri Hafaa, Ariflerin kendisiyle iftihar ettikleri bulutlar ardına gizlenmiş dolunay, Hazreti Sami diye tesmiye ettiği insanı kamil ve asırların yetiştirdiği mürşid mükemmel Hazretlerinin nur hazinelerinden olan ruh muazzezleri, Sen Rabbinden. Rabbin de senden razı olarak Rabbine dön. Kullarımın arasına katıl ve cennetime gir. Ayeti kelimelerine Kerimelerine imtisalen, 10 Cemaziyel Evvel 1404 12 Şubat 1984 Sabaha karşı saat 4.30'da Allah, Allah Kelime-i Tayyibesini zikrederek âlâ-yı illiyyine etmiştir. Yani fani dünyadan ebediyet alemin'e intikal etmiştir. Gasr ve tekvinini müteakip cenaze namazları Mescid-i Nebevi'de eda edildikten sonra fahri kainat sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu has evladı türbe-i saadet önünden geçirilerek büyük bir sessizlik içinde Güzide, salih bir topluluğun elleri üzerinde, ileriden beri canı gönülden arzu ettikleri Cennet-i Bakide, Osman Zinnureym ve Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhum'a hazretlerinin kurbundaki mukaddes toprağa defnedildiler. Vefat haberi kısa zamanda dünyanın her yerinde duyulmuş, ve gıyabi cenaze namazları kılınmıştır. O büyük Allah dostu uzun hayatı boyunca kendini İslamiyet'e vakfetmiş, büyük fedakarlıklarla maneviyata susamış olan gönülleri tenvir etmiştir. Bütün hayatı boyunca alemlere rahmet olan, sevgili Peygamberimizin izinde yürüyen bu Allah dostunun kabri de, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, tam ayak ucu tarafına nasip olmuştur. Cenab-ı Hak cümlemizi şefaatlerine nail eylesin. Amin. Hikmetli Sözleri Herkes Cenab-ı Hakk'ın kulu değildir, mahlukudur. Hakiki kul olan Cenab-ı Hakk'ın emirlerini kamilen ifa eder... Ve külliyen sakınır. İşte kul budur. Yoksa gafletle vakit geçiren, ibadet ve taate ehemmiyet vermeyen kimseler kul olamazlar. Şefkatli bir babaya isyan eden evlada mecnun derler. Merhametlilerin en merhametlisi olan, Cenab-ı Hakk'ın emirlerine muhalefet eden kişiye ise ne söylense azdır. Gerçek haya, Cenab-ı Hakk'ın men ettiği günahları kimsenin olmadığı yerde, Cenab-ı Hak işitir, görür, bilir diye iman ederek terk etmektir. Mümin, içindeki düşünce ve emelleri başkası işittiğinde mahcup oluyorsa, o hakiki mümin değildir. Bedeni dünyanın meşru işlerine, kalbi de Cenab-ı Hakk'a yöneltmek suretiyle dünya ve ahiret saadeti hasıl olur. Allah'ın rızasını kazanmak için gayret etmek, kulluk vazifesinin en yüksek mertebesidir. İbadetlerin en faziletlisi Allah'ın dostlarına dostluk ve düşmanlarına düşmanlık etmektir. Layıkına muhabbet, müstehakkına nefret. Zira böyle davranabilmek halis muhabbetten kaynaklanır. İslam, dine ve dünyaya ait bütün işlerde taassup ve ifrattan uzaklaşarak muvazene ehli olmayı emreder. İslam, hıyanet veya harp halinde olmamak şartıyla gayrimüslimlere bile rıfk ile yumuşaklıkla muameleye teşvik eder. Hak yolcularının Cenabı Hakk'a yaklaşabilmeleri için yegane sığınakları gözyaşıdır. Muhakkak ki dünya sıkıntısı ahiret azabından çok daha hafiftir. Bu sebeple kulun ibadet, taat ve zikrullah'tan hiçbir an gaflet etmemesi zaruridir. Berat gecesi Herkes hakkında hüküm verilecektir. Hakkında hüküm verilecek kişi uyumamalıdır. Dua, niyaz, ibadet, tevbe, istiğfar, şükür ve zikir yaparak hakkında verilecek hükmün hayırlı olması için yalvarmalıdır. Kur'an-ı Kerim, müminler için cennete davet tezkeresidir. Kibri ve zulmü adet edinen kimse de saadet olmaz. Zira saadetin sebebi 2'dir. Et ta'zimu li amrillahi ve şefakatu ala Yani 1 Cenab-ı Hakk'ın emirlerine tazim 2 onun bütün mahlukatına şefkat ve merhamet.